Merhaba sevgili dinleyenler Kamusta Güreş 94.9 Açık Radyo'da yemek programımıza devam ediyoruz. Ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim demiş Cin Savarin. Biz de bu programımızı mutfak ve besine ayırdık. Evet, evet bende de Levi Strauss'un bir toplumun yemek pişirme yolu bilincinde olmadan yapılarını tercüme ettiği bir dil gibidir sözü var. Hmm. Mutfağı çok iyi açıklıyor. Ee, geçen programımızda yemekten çok genel anlamda bahsetmiştik. Tanımlarına yer verdik. Sözlüklerde argoda günlük hayat içinde bulunan e, yeme biçimlerinden bahsettik. Aş, Aynı zamanda aş'tan bahsettik. Aş'tan bahsettik. E, yiyen e, kişilerin, gurmelerin, gurmanların e, adı anıldı. Bir de dilde ve yaşamda yemekten bahsedildi. Şimdi evrimin dediği gibi mutfak ve besin sözcüklerindeyiz. Evet. Bu arada ben hemen Twitter adresimizi hatırlatayım. Çünkü programımızda ilgili görselleri koyuyoruz oraya, kaynaklarımızı koyuyoruz. Kamusla Güres Twitter adresimiz. Güreş. E, ...gmail adresimizde kamustagüres.gmail.com evet. evet, ne güzel, ne güzel açıştı bu. Haftaya güzel bir açışta başladık. <gülüyor> ee, kelimenin kökenlerine biraz bakalım. Değil mi? Mutfak. Mutfakta, TDK'da mutfak yiyecekleri hazırlanma sanatı e, diye geçiyor. İsmet Zeki bolun etimoloji sözünde... ...Arapça kökenli tap, kaynatma ve pişirme demek. Yine Arapça matba ise yemek pişirilen... E, Kaynatma ve pişirme yeri olarak geçiyor. Ee, bir de nişanyan Sözlüğe baktım. Yine aynı şeylerden bahsediyor aslında. Arapça tbx kökünden geliyor. Matbaks yemek pişirme yeri, ee, mutfak sözünce sözcüğünden alıntı. Matbaks e, değil mi? Eski mutfak, metinlerde Osmanlı de metinlerinde öyle geçer. geçer. Evet. Sen de e, sözlüklerde bir şey var efendim, mı? Efendim, ben de sözlükler hep alaylı. E, floberin e, yerleşik düşünceler sözlüğünde. Ee, malumunuz adı gibi zaten toplumdaki yerleşik e, bir takım yaklaşımlarla e, alay ediyor Flaubert. Kuzin mutfak sözcüğünün karşılığı olarak lokanta mutfağı şöyle açıklanmış. Hep kabızlık yapar. Burcuva mutfağı şu şekilde açıklanmış. Hep sağlıklıdır. Güney Fransa mutfağı içinde... Ya çok baharatlıdır, ya da bütün yemekler e, sıvı yağla yapılır gibi bir hmm. tanım daha doğrusu. Öyle mi acaba? Hakikaten? Genel geçer tanımlar bunlar hep onlarla alay ediyor. Global <gülüyor> zaten. Global hmm. e, birçok şeyi alay ediyor. Evet. E, Ambros Biirs de gene bir alaycı. E, şeytanın sözlüğünde lahanayı açıklamış. Biz besinleri de ele Hı, aldığımız evet. için tek Hı -hı. tek. E, i̇nsan kellesiyle aynı büyüklük ve zekaya sahip yaygın bir bahçe <gülüyor> sebzesi demiş. Hmm, Böyle Gayet güzel Bir de mutfak bir işin mutfağında olmak gibi bir kullanımı da var değil mi? Hmm. Arka planında olmak, yapım aşamasında bulunmak, evet, işin doğru. mutfağında olmak öyle bir kullanımda vardım e Sen doğru. de şey mutfakla ilgili olarak bazı Mutfak da... kendi sözlüğünü üretiyor aslında sadece mutfakta kullandığımız işte çok takılırım ben kulak memesi kıvamında Mesela mi? kibrit kutusu kadar beyaz peynir, bir taşım kaynatmak, işte bir tutam tuz, bir çimdik <gülüyor> e, karabiber atmak, kuşbaşı, değil, kuşbaşı, evet. Kuşbaşı. Kulak memesi kıvamı nasıl oluyor acaba? İşte mesela? Sen evet. tut e, kulağını. kulağını, bakacaksın. Bir kulağını, ne bir ne hamuru, mesela? Onun bir, ha, hamuru, ha, hamurda, bir kulağını, mi? aldığı kadar un hmm. gibi. Anladım. Kerem Güzelmiş ama o kadar alsın. yemek yapmıyor herhalde bir anladım of, bir yo. şey var anlamadım sesi çıkıyor. Yok <gülüyor> yo, aslında yapıyorum. İşin mutfağında değil sadece. Yani. <gülüyor> efendim e, mutfaktaki erkeklerle ilgili de e, çeşitli e, yaklaşımlar var. Şimdi efendim benim elimde gerçekten sürekli kutsal kitap e, diyorum. Murat Belgen'in tarih boyunca yemek kültürü var. Hemen hemen e, bilgilerimin çoğunu buradan aldım. E, burada mutfaktaki erkekle ilgili de e, benim değil sadece e, Murat Belgen'in de alaylı yaklaşımları var. E, erkek genelde hobi olarak pişirdiği, mutfağa girdiği mi de arkasında bir savaş alanı bıraktığı, hmm. kadına da çeşitli şeyler buyurduğuna dair söylemler var işte. Ben öyle biriyim miyim? Evet öyle biriyim biraz. <gülüyor> ama hani İşin bu neydi? böyle genelde biraz da temizliğe bakış açısıyla da ilgili yani sizin baktığınız gibi bakmıyoruz sanırım biz. Hani böyle işte hijyen konusunda, temizlik konusunda gibi geliyor bana ama. E bu tabii Bende de tabii. bir e, kitap var, kaynak var. Ayrıntı yayınlarından Mutfak Savaşı, Damak Sevkinin Jeopoliti diye, Christian Buda'nın. E, burada mutfak tanım, tanımı var. Mutfağı tanımlayan diyor kendiliğinden teknik değil, her yenilenmesinde gerekli olan kuraldır diyor. Mutfak pişirme değil, formülün uygulanması ve tarifin gerçekleştirilmesidir. Hmm. E, böyle olunca da yalnızca işlemlerin ardarda arda gelmesi de değil, aynı zamanda malzemelerin bir araya getirilmesi ve bunları yiyecek olanların arzusudur diyor. Bu önemli çünkü bir, bir anlamda sunumla ilgili bir durum söz konusu sofra. Buna sofraya da değineceğiz. Geçmiş programlarda da değinmiştik. Bir de işin ön kısmı var. İşte pazar kısmı var. İşte o malzemelerin işte seçilmesi, alınması hikayesi var. Hatta onun da evveli olan tarlada yetiştirilmesi Hı -hı. ve Hı -hı. nasıl büyüdükleri ya da. İşte yemek tariflerinde de iki ana grup gözlemleniyor aslında baktığınız zaman. değil Hı -hı. mi? İnsanın büyümesi ve beslenmesi için gerekli olan besleyici, Besinler grubu var. Bunlar işte mineraller, vitaminler, lifler, lipitler vesaire. Hı. Bir de tüketilmesi fizyolojik açıdan zorunlu gibi görünmeyen ve kullanımı hala değişik biçimde yorumlanan çeşitli maddelerden oluşan aromalar Hı. ve baharlar var. Aslında besinin tanımına baktığımızda da yenilebilir beslenmeye elverişli her türlü madde azık ve gıda tanımı var. Azık aslında Anadolu Hı. Türkçesinde de çok kullanılır. Evet. Bu e, Yaşar Kemaller'de falan azığını da yanına aldı. Keloğlan'da Çıktı. da. Evet. E, i̇kinci anlamı da yaşamak varlığını sürdürmek için gerekli şey. Tamam. Aslında evet. azlık hala da kullanılıyor. Kullanılıyor. Kullan, Anadolu'da hala kullanılıyor. Belki besinlere geçebiliriz şimdi. Bu konuda başka bir başlık yoksa elimizde. Hı -hı. Nasıl ilk defa ortaya çıkmışlar? Hangi besinlerle karşı karşıyayız? Sen bu bak şu kutsal kitaba. Kutsal <gülüyor> kitapta baklagiller başlığı altında. Direkt bakladan başlıyorum. En eski e, kabul ediliyor aslında. İsa'dan önce 10 binde... Ee, baklanın e, bulunduğu Kaşmir, Tayland, Meksika'daki e, bir takım kazılarda bakla tanelerine e, rastlanmış hmm. ee, Mercimek, fasulye, soya fasulyesi ondan sonra geliyor Ama gene de çok eski yüzyıllardan bahsediyorum e, Mercimeğe Mezopotamya, Mısır ve Roma e, da rastlanmış e, Fasulye aslında daha geç Şimdi çok daha yaygın kullanılan bir şey ama e, Amerikan kökenli olduğu için daha geç ee, mesela soya fasulyesi için de milattan önce altıncı yüzyıl Çin e, gösteriliyor. Hep hmm. buluntulardan çıkan şeyler bunlar. Bir şey ilginç geldi bana. Ee, Roma'da e... ...kişi adları ve soyadlar... ...bakliyattan geliyormuş bazen... ...mesela Çiçero... ...Nohut Familiyası'ndan... Hmm. E, ...evet şeylere hmm. verilen atmış... ...ya da Fabius... E, ...Fava bizim Fava diyebiliyoruz hmm. ya... ...Fava bakla anlamına geliyor... Hmm. E, ...böyle e, aile soyadları... ...baklagillere dayalı bazen... ...güzel mezedir severim ben... ...ben de çok evet. severim... ...baklayı da ayrıca severim yani... Evet. ...başka neler var... <gülüyor> ...sebzeler var... <gülüyor> İşte e... kitapta bende tuz, yağ satarım, bal satarım ve e, kısımları var. Orada tuzla ilgili özellikle bahsettiği şeyler var. İşte sadece lezzet değil, bedendeki sıvı dengesini de tuz sağlıyor biliyorsunuz. E, tarih boyunca da et, balık et, e, e, tuz sayesinde çürümüyor korunması için. Ha, doğru. Böyle bir boyut da var. E, tabii önemli bir meta aynı zamanda tarih boyunca ticari anlamda. E, ve bazen bazı yerlerde de para yerine kullanılıyormuş. Ee, mesela Etiyopya'da bir hmm. bölgede para yerine kullanılıyor. Benim ilgimi çeken bir Shakespeare hikayesi var. Bilirsin işte Kral Deir e, yazmak için kullandığı kaynak e, olay örgüsü tuza dayalıymış hikaye. Bir halk hikayesi. Burada kralın küçük kızı babasına duygularını e, dile getirmesi istenince e, onu ablaları gibi altın gümüş de değil ancak tuza benzetebileceğini söylüyor. Ve bu nedenle babasının hışmına vuruyor. Hmm. Ama e, <gülüyor> Ee, sonra kılık değiştirerek ve e, babası Hishmullah babası kovuyor onu evet. kızını. Reddediyor. Ee, sonra kılık değiştirerek ve tanımadan babasını yemeğe çağırıyor. Sofradaki her şey tuzsuz pişmiştir Hı -hı. ve hiçbir şeyden tad alamayan kral yanlışını böylece anlıyor ve e, ...akıllı kızıyla barışıyor. Öyle bir hikayesi o, var. Bayağı sonra Kızı evet. Cordelia'nın... ...yağlar rejelisi. var. Bizim şimdi aklımız... ...başımıza geldi. Artık tereyağı ve zeytinyağından... ...başka yağ tüketmemeye başladık ama... ...bir dönem ekmeğin üzerine margarin... ...sürer yerdik. Hatırlıyor musunuz o dönemleri? Evet. sonra çok... yağ. Reklamlarda bile Hı -hı. çok iyi bir şeymiş gibi... ...annelere Marta bu yaptırtılıyor. Margarin, yani. üçüncü Napolyon'un... ...denizcilerinin... ...bozulmadan saklanabilmesi için... Hmm. E, ...yolculuklarda... E, türetilen üretilen bir şey ee, ve Yunanca inci tanesi anlamına gelen margarondan Allah Allah. Hı -hı, türemiş Aa, ismi. Ee, Meci, aynı parlant. zamanda evet. Aha. Aslında Mu kötü çağrışımları var her zaman değil mi? Ama kökenine baktığı zaman ne kadar güzel. Ee, mucidi Mejemuri'nin e, nişanlısının adı Margarit olmasında bunda payı var. <gülüyor> o dönemde. Ee, tereyağı karşısında şehirli orta sınıf çocukların tereyağı tadına yabancılaşacakları derecede başarı kazandığı söylenir bir dönem Margarit'in. Hımm. Ben hatırlıyorum çocuk ekmeğin üzerine tabii, sürüp. Tabii Ben de çok iyi hatırlıyorum. Bir de yani. şeker de bazen böyle dökülür dolmuş üstüne evet. kıtır Reçel, kıtır. Sana ya, toz şekeri dağıtır. Ama en zararlı Çikolata. şeyler. Evet. <gülüyor> gluten, margarin ve beyaz şeker. Evet efendim. Evet efendim. Ben de sebzelerle ilgili çok ufak alıntılar yapayım gene Murat Belge'nin kitabından. Ispanakla ee, ilgili şu artık çok biliniyor belki ama gene de e, ne kadar çok demir içerdiğine dair yanlış bilginin Hı -hı. aslında bir ansiklopedide içerdiği besin miktarını verirken bir virgülün yanlış konması sonucu olduğu Hı -hı. ve aslında ıspanak işte o kadar demir içermediği e, hatta o yüzden de temel reis efsanesinin de Hı -hı. E, yalan bir şey üzerine dayandığı bilgisi var. E, ...lahanayla ilgili Avrupa kökenli bir bitki oldu... Sen ve... lahana çok seviyorsun zaten... <gülüyor> Nihadi mi Ambrose Beers'ten... E, lahana sarmasını severim evet... Her çok ama. güzel yapar sevgili annem... Buradan öpüyorum kendimi... <gülüyor> e, efendim Avrupalıymış ve özellikle soğuğa çok dayanıklı bir bitki olduğu için... ...Kuzey ve Orta Avrupa'nın çok belirgin bir mutfak malzemesi olarak karşımıza çıkıyor... Ee, Karnabahar da Aslında lahananın yakın bir akrabasıymış Ben buna şaşırdım Şeklen hmm. pek de benzemiyorlar ee, Hatta Mark Twain Lahananın üniversite mezunu olmuşu olarak Nitelendirilmiş karnabaharı hmm. ee, İngilizmiş Şarkı arası verelim mi? Verelim. Biz, bu, bu, bir soğan diyeyim sonra <gülüyor> <Dejona>. <gülüyor> Efendim en eski Toprak altı bitkilerinden biri olarak Karşımıza çıkıyor Filistin Çin falan yabanisi önce uzun yıllar yetiştiriliyor Sonra daha bir ehlileştiriliyor e, bir de eski e, kültürlerde ölümsüzlüğü temsil ediyor. Sanıyorum iç içe iç içe, iç içe olan yapısından hmm. o ilgimi çekti. Matruşka gibi. Evet şarkıya geçebiliriz tabii ki. Buyuruz efendim şarkıyı söyleyiniz. Efendim The Smith's'ten... Sen söyleme. Stan, e, <gülüyor> <ismini söyleyeyim>. <gülüyor> <gülüyor> ya şey e, ilk programda vejetaryenleri veganları çok anmıştık. E, o içeriye çok uygun biraz da rahatsız edici bir şarkı. The Smith's'ten Meat is Murder. This beautiful creature must die. This beautiful creature must die. A death for no reason, and death for no reason is murder. And the flesh is so fancifully fried, it's not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death. No reason is And the cause That you come with a smile It is murder And the turkey is Oh, my. da güreşte besin maddemize devam ediyoruz. Gerçekten doğa yaşam kaynağı güneşin ışınları altında olgunlaşan lezzetli meyve şeklinde sunmaktadır besini. İnsanın öldürülmüş hayvan neşlerini anlayıp pullayarak ve doğal yiyecekleri hazırlayarak tad almaya çalışmasına gerek yoktur demiş sadık hidayet vejeteryanliğin yararlarında. Evet yani parça ve bu sadık hidayet alıntısından sonra ben... E et ve benzeri <gülüyor> ürünlere geçiyorum. Ee, özellikle koyun ve kuzunun e, kökeni ve özellikle e, Orta Doğu'da e, daha fazla sevilir, e, beğenilir bir ürün olduğu e, bilgisi var. Hatta bizde palamutta bile derya kuzusu denmesi, hmm. kuzuya kadar olumlu bakıldığı ile ilgili bir hmm. e, alıntı. Bir de e, köy kökenli ile şehir kökenlinin hayvana bakışı ile ilgili bir farklılık var. Bizde hani böyle pet dediğimiz ...sevip ahbap edindiğimiz... E, ...hayvandan e, ama... E, ...kasapta böyle küçücük kuzunun... ...içi doldurularak e, vitrinde... ...duruşu arasındaki e, farklılık... ...o malzemenin hı hı. ne kadar değişik... ...sunulduğuyla ilgili bir yaklaşım. Keçiyle... E, ...koyun, inek gibi hayvanlar... ...karşılaştırıldığında keçi ne yazık ki... ...yakın dönemde aslında çok yukarıya doğru çıktı. Laktossuz olan sütü hı hı. ve... ...etinin de çeşitli yararları keşfedildi ama... ...keçinin olmadığı yerde... Koyunun bulunmadığı Koyunun yerde. Koyunun bulunmadığı yer. Koyunun Keçeye, bulma, Abdurrahman bulma. Çelebi. Evet. <gülüyor> Tam da o. Evet, <gülüyor> <gülüyor> aynen böyle. E, onun dışında e, Musevilik ve Müslümanlık'ta e, yani kabul edilmemekle beraber domuz Avrupa'da çok e, sevilen bir et. Ve yan ürünleri de çok yapılan, e, kullanılan e, şarküteri de özellikle hmm. e, bir et çeşidi. Bu arada bizdeki tabi e, sucuk e, ve benzeri bir takım şarküteriye e, at eşek eti katıldığıyla ilgili eskiden beri hı -hı, devam ede hı -hı. gelen söylenceyi bir anabiliriz. <gülüyor> e, hep Murat Belgin'in kitabına bakıyoruz. Çok ilginç alıntılar var. E, sürekli kitabı aktarmak gibi olmasın. E, Twitter sarfamızdan. Hı -hı. Evet şimdi kapağı var. E, yabani hayvanlardan e, deniz ürünlerine kadar e, avlanmaları, yenilmeleri, yapılış biçimleriyle ilgili çok fazla <gülüyor> bilgi. Bende de, de aslında biraz baktım ama bölüşmüştük biliyorsun. İşte bu yağ satarım, hı. bal satarım kısmı var. Burada da biraz yağdan ve baldan bahsediyor Murat Belge. E, gibi çekici notlar var. İşte Osmanlı'da alışveriş ve büyük çapta imarat, han denen binalar yapılmış. Han. Biliyorsunuz. Evet han. İşte bunların hı hı. çoğu orada yapılan işe göre işte kılıççılar hanı, işte kürkçühan, sofçuhan gibi adlarla an hmm. anılıyor biliyorsunuz. Buna karşılık işte un kapanı, yağ kapanı ve bal kapanı var. <gülüyor> hmm. Bu çok ilginç çekici. Nedense bu üç temel besinin satıldığı satıldığı yerler için e, kapan e, yerleşmiş. E, aslında o da han anlamında bir kelimeymiş. Bir de arılık arı ile balla ilgili ilgimi çeken bir not var. Güney Amerika'da farklı bir arı türü var. Bunlar da bal yapıyor. Daha akışkan, koyu renkli ve çok tatlı bir balmış. Yerliler bunu genellikle sulandırarak yiyorlar. Melpanie sınıfından olan bu arıların... ...iğne veya zehirleri yok. Hmm. Ama daha beter bir huyları var. Tehdit sandıkları insan ya da hayvanın gözüne, kulağına... ...buldukları her deliğe giriyorlarmış. Oh. Yağ başında da aslında yağları sınıflandırıyoruz. İşte hayvani ve hani bitkisel olan yağ diye zeytin var tabi ya, zeytin yani hepimizin özellikle son dönemde de çok gündeme geliyor sağlıklı olduğuna dair işte e, zeytin denilince aklı hemen Akdeniz ve eski e, Yunan medeniyeti gelse de aslında Tevrat'ta, tu, Tevrat'ta tufandan sonra kumru gagasına zeytin dalılıyor zuhur ettiğine göre diyorum belki e, fazla denize olmayan İbraniler de bunu biliyor olmalıydı diyor hı, ve nitekim hı. Babil'de e, Nebukadnezar zamanından kalma tabletlerde de bir sıvı yağdan bahsediliyor. O tarihte bu da zeytinyağından başka bir şey olamazdı diyor. Hmm. Evet Biraz efendim. Şimdi geçelim. Evet, e, sözcüklerimiz hem besin hem mutfaktı. Besinde kaldık. <gülüyor> e, şimdi aslında bu yemek kültürü ve mutfak arasındaki ilişkiye dair güzel yaklaşımlar var gene Murat Belge'nin kitabında. Benim şunlar ilgimi çekti. Mesela Çinlilerin besinlere yani deminden beri bahsettiğimiz malzemeye saygısı o kadar büyük ki o yüzden malzemeye zarar vermeden pişiriyorlar çok parçalamadan çok kaynatmadan yok etmeden rengini bozmadan <gülüyor> ee, ve çok zengin bir mutfak Çin mutfağı onun ayrıntısına biraz sonra <gülüyor> gireceğim ama şöyle bir alıntı var hoşuma gitti Çin Hint ve Japon mutfağını da karşılaştırıyor Çinlilerin bir sözü bu demişler ki Japon yemeklerine bakmalı Batı yemeklerini koklamalı... Çin yemeklerini de yemeli. Hı -hı. Şimdi Çin yemeğinin lezzeti ve dünyada yer eden büyük ünü tartışılmaz bir şey. Zaten, Zaten... Murat Belges, sanırım üçlü olarak tasdif ediyor değil mi? Ana mutfaklı olarak Çin diyor, Türk mutfağı, Osmanlı mutfağı, bir de Fransız, Fransız mutfak, biraz da İtalyan, İtalyan mutfağı diyor. Evet. Evet. Hint mutfağını biraz küçümsüyor <gülüyor> denebilir. Özellikle e, bu e, şeyle ilgili e, çok fazla baharat kullanmaları, e, gösteriş ve fazla şarşaya düşkünlük, o kadar baharat ...yemeğin asıl tadını yok ediş... ...yani Çinlilerin yapmadığı şey... ...çünkü Hı -hı. o olabilginç... ...ben anlamadım Neyi, şey yapıyor? ...ya şöyle bir şey... ...mesela Çinliler çok az sayıda e, sos ve yan ürün kullanıyorlar... Hı -hı. E, ...o yüzden... ...yemeğin asıl tadı her neyse... ...o işte bezelye midir, kabak mıdır... E, ...ördek midir... ...onun tadı öne çıkıyor... Ya. ...rafine olarak Hı -hı. onu hissedebiliyorlar... ...ama mesela Hint yemeklerinde... ...yemekleri birbirinden ayırt edemiyoruz aslında... Aynen. ...hepsinde aldığımız köri tadı... E, ...ve basıyor kokusu... ...basıyor curry'yi ya da acıyı... Hı -hı. ...hepsinde Hı -hı. aynı... O baharata alıyorsun ve bunu da biraz e, dediğim gibi gösterişçi bir tavır olarak algılıyor. Japonların da yemekleri sonuçları gerçekten renkle ilgiliymiş birinci anlamda. Yani kırmızının yanında turuncu, turuncunun yanında sarı. Güzel gittiği için yani o somonun yanında e, sarı biber iyi gittiği için değil, iki Hı -hı. renk daha güzel gittiği için öyle sunuluyor. Hı -hı. Bu ilgimi çekti benim Bayağı bir halim, değil yani. mi? Yemek hazırlamada da aslında e, bu tür formüller önemli. Az pişirmek, çok pişirmek. Demin aşçılardan bahsettik. E, aşçılığın kitabında da asıl temel olarak birebir formülü uygulamak değildir aşçılık. Bütün dünya aşçılarının birleştiği bir nokta, birebir formül uygulamak değil, mutlaka o yemeği yaparken kendini de işin Katma. içine katmak, hani hmm. içine sevgimi koydum denir ya. Ben de Julian Barnes'ın bir alıntısı var mutfaktaki tarif bazdan. Neden yemek kitabındaki bir sözcük, romandaki bir sözcükten önemli olmasın? İlki fiziksel olarak mide fesadına, ikincisi de zihinsel hazımsızlığa yol açabilir. Di <gülüyor> hep konuşuyoruz ya mesela şiirden tek bir sözcüğü çıkaramazsınız ya da ekleyemezsiniz gibi aynı şey yemek kitapları için de geçerli aslında. Doğru. Yemek kitapları deyince en eski yemek kitapları da yaklaşık 3800 yıllık Mezopotamya kökenli tabletler varmış. Hmm bunu da bir atalım. Dünya mutfaklarında devam edelim istersen Dünya biraz daha. Dünya mutfaklarında evet. Şimdi e, Murat Belge'den maden başladık o cidden Çin mutfağına bir e, fazla yer ayırıyor. Ön plana çıkartıyor. Ve aslında bu kadar dünyaya mal olmaları bu 1800'lerde e, Kaliforniya'da ilk altın bulunuyor ya ondan sonra Çinliler e, gidiyorlar oraya ve bu göçmen topluluğu önce orada bir sürü lokanta açıyor. Ardından e, asıl altını öyle buldular e, denmiş hatta. Hmm. E, bir de hem Fransız hem Çin mutfağı için söylenen ortak bir şey var. Öncelikle yoksulluk şart. Çünkü çok az şeyden ve hiç aslında yemek yapılamayacak şeylerden. Mesela kırlangıç kuşunun yaptığı yuvadan yaptığı bir yemek var Çinlilerin. Ee, olabildiğince az malzemeden lezzetli bir yemek çıkarmak için bir yoksulluk şart. Sonra da gelen bir zenginlik şart ki hmm. e, Fransız mutfağında da bonfile ile ilgili böyle bir tanım var. İki büftek arasında bu. E ...en iyi pişme şekli... ...iki büfteğin arasına bonfileyi koyuyorlar... ...iki büftekte kömür olduğunda... ...ortadaki bonfile en iyi şekilde hmm. pişmiş oluyormuş... ...bu da tabii lükse vardıklarında... ...yaptıkları şey... Hmm, evet. ee, ...hikaye ve kaynaklar... ...sonsuz programın sonuna çok yaklaştık... ...hepsini paylaşamayacağız... ...kitaba yönlendiriyoruz... Ee, ...sevgili dinleyicilerimizi... <gülüyor> dinleyicilerimizi. Bir şey kaldı mı sizde arkadaşlar? Çok şey var. Çok mu? şey var ama yapacak şu şey yok, ne çok yine şey bitti. Çok şey var evet ya. Ben bir sanattan son şey söylüyorum. Bahsetmiştim bir takım besinlerin e, özellikle Hristiyan ikonografisinde anlamları olduğundan. Hristiyanlık dışı da şeyler var. Mesela portakal iffet, saflık anlamına geliyor. Madan Bovary'yi anımsıyoruz bu arada. Portakal <gülüyor> şeyinden İşte e, armut esenlik, ayva aşk ve doğurganlık gibi <gülüyor> anlamlara geliyorlar resim sanatında. Madem öyle anlamlara geliyor o zaman haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. Tamam, görüşmek üzere Hoşçakalın iyi haftalar. Hoşça kalın, iyi haftalar.